Sabahlar 94 94.9 Açık Radyo'da bir senefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlil. Programımıza haftanın yeni filmlerinden... Yasa Aşk, e, Two Mothers filminde kullanılan parçalardan biriyle başladık. Beautiful Trash, Megan Washington seslendirdim. Evet, bu hafta oldukça hafif bir vizyon haftası. Sadece üç yeni film var sinemalarda. Bunlardan birinin Recep İvedik olması tabii bunu açıklıyor olabilir. Bütün salonları işgal ettiğini tahmin ediyorum... Bir yandan ifin son hafta sonuna girdik ama film haberlerine geçmeden biz her zaman gibi size iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi. sinefiller@gmail.com gmail.com Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Figen Karadağ'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, 3 film Dedik Two Mothers'ın e, şarkılarından birini çaldık. Yasak Aşk diye oynuyor. Yasak Aşk diye oynayan pek çok film oluyor aslında. E, filmin aslında adı e, bayağı karmaşık. Çünkü Adore diye geçiyor. Yönetmeni Fransız. Adoration diye gördüm. Perfect Mothers gördüm. Sanırım Avustralya adı o. Çünkü Avustralya Fransa ortak yapımı. Amerika'da Two Mothers iki anne olarak girdi. Türkiye'de de Yasak Aşk olarak oynuyor. Aslında uyarlandığı bir öykü, bir uyarlama Doris Lessing'in The Grandmothers adlı öyküsünden uyarlama. Dolayısıyla orijinal metnin adı da başka. Evet, iki annenin, burada artık büyük anne değiller film versiyonunda. İki annenin öyküsü, birbirlerinin oğluyla ilişki yaşayan iki annenin hikayesi. Anne in İngilizce çektiği ilk film bu. Fransız kadın yönetmen son senelerde bir hali duyurdu adını. Özellikle kadrosuyla ilgi çekti. Robin Wright, Naomi Watts e, ikilisi ve onlara eşlik eden genç oyuncular Ben Mendelsohn ve Xavier Samuel. Evet şimdi böyle e, bu anneleri gençleştirmek ve güzelleştirmek gerekiyor değil mi? Filmi uyarlarken iki tane büyük anne olsa olmuyor. Olmuyor. Yani Halbuki esas e, işin belki de... Ee, ...daha çetrefilli, ...problematik olma tarafı... ...ama kadınlıkla ilgili pek çok meseleyi... ...tartışmaya açması da... ...yaşla ilgili... ...ecizim e diyebileceğimiz belki... ...yaşa dair bir takım ayrımcılıklarla ilgili... ...meseleleri de tartışmaya açması... ...filmin o çok katmanlı ya da... ...hikayenin o çok katmanlı... E ...tartışma boyutlarını birazcık... E ...sıradan bir dramaya... ...indirmesine de sebep oluyor. Evet, Mother diye bir İngiliz film vardı... ...birkaç sene evvel ki onu çok daha... Daniel Craig ile e, çok daha etkileyici bir şekilde yapıyordu. Burada hani anneler Robin Wright ve Naomi Watts olduktan sonra <gülüyor> <gülüyor> kaç yaşında oldukları çok da fark etmiyor ki ikisi de aslında oldukça da genç oyuncular. Bu e, yüzden biraz da bir e, böyle evet. bir paketlenmiş hali. Yönetmen Anne Fontaine'in bir önceki filmi Coco Avon Chanel. E, Coco Chanel'den önce filmi de çok beğenilmiştim. Coco Chanel'in hayatını ele alıyordu hem de e, Chanel olmadan önce e, hakikaten çok enteresan bir e, hayat hikayesi olan e, bir moda e, tasarımcısı ikonu e, bu onun ilk İngilizce filmi bir taraftan onun da altını çizmemiz gerekiyor evet e, çeşitli festivallerde gösterildi fakat çok da iyi eleştiriler almadığını belirtelim yine de e, haftanın tek yabancı filmi bu arada onu da söylemeden geçmeyelim Evet, gelelim haftanın diğer e, filmlerine. Bunlardan e, bir diğerim e, başka sinemada, e, başka sinema kapsamında vizyona giriyor. E, Reherdem'in son filmi Şarkı Söyleyen Kadınlar. E, senaryosu da Reherdem'e ait. E, filmin başrol oyuncuları Bil Nurkaya, Deniz Hasküler, Filip Erdetim, Aylin Aslım ve Vedat Erincin. Evet. Film e, açılışını Toronto Film Festivalinde yaptım. E, daha sonra da e, burada bir ön gösterim yapıldı yine e, başka sinema çerçevesinde. E, bu haftadan itibaren de e, Vizyon'da. E, bizim daha önce e, sinefilde kısaca bir bahsetme fırsatımız olmuştu bu film hakkında... ama bu hafta birazcık daha hani uzun uzun e, konuşma şansımız e, olacak bu film çerçevesinde. E, şarkı söyleyen kadınlar. E, Konusuna bakacak olursak Reherdem'in her zaman yaptığı gibi böyle e bildiğimiz yerlerin bir fantastikleşmesi Durum. durumu var bu sefer adalardan biri. Evet, yeni bir mekan üretiyor aslında bildiğimiz e, mekanları ele alarak hep kendine özgü kurgu tekniklerinde kullanarak e, hem de hikayesinin içerisinde onu o şekilde yedirerek yeni bir mekan yaratıyor. Bu e, adada adada bir kıyamet öncesi durumu yaratıyor. Deprem bekleniyor. Şimdi bir deprem bekleniyor ama o yetmiyor. Aynı zamanda bir de salgın hastalık vermiş bu. E, e, Açıkçası filmin ve hikayenin birazcık da zayıflığının ve tutarsızlaşmaya başladığı noktalardan biri de bu. Yani o çerçeve örgü içerisinde hani bir tane kıyamet alameti yetmiyor. Hani bir tanesiyle daha destekleme durumu söz konusu. Ee, yine e, zayıf sıkıntılı erkek karakterler var e, ve de e, farklı biçimlerde onları e, ayakta tutan Hayata döndüren, bunu farklı anlamlarda kullandığımı filmi izleyenler biliyorlar. Ee, ve belki de hayatın devamını sağlayan kadınlar var. Yani bir nevi çare kadınlar durumu... Ee, Bu temaların Rehderm sinemasında devam eden izlekler olduğunu Rehderm severler ee, hani gayet iyi biliyorlar. Bana şarkı söyleyen kadınlar birazcık Rehderm filmografisi koleji gibi geldi bir taraftan. Bir Bunda korkuyorum anneyi bir. His korkuyorum olarak. an yani A'dan başlayarak bütün filmlerden e hatta izlerken ah şurası şurası şurası şurası diye hani e kendi çapınızda böyle küçük bir oyuncuk da oynayabiliyorsunuz ama hani. O Kolajın böyle bir pastişe dönüşmesi, içi boş e, bir şeye dönüşmesi. Kayan'ın Bin Kayayı e, biz daha ziyade bir komedi oyuncusu olarak tanıyoruz. Burada daha e, sanatsal bir filmin içerisinde neredeyse bir başrole yerleştiriliyor ama orada da böyle sürekli hadi inşallahlar maşallahlarla o komedi personasının sürekli bir yapıştırma biçimde durması. Böyle çok saf, çok iyi bir karakter e, gibi. E, yerleştiriliyor e, kozmostan bu yana gelen bu birazcık maneviyata ve uhreviliğe öteki dünyalığa dönme durumu var ama o da bana çok havada kalıyor gibi geldi Ve bir çare kadınlar durumu var e, böyle bir maneviyata dönme durumu var ama işte kıyameti iki taraftan getirme var şarkı söyleyen kadınlar e, Reherden filmografisini çok zayıf filmlerinden birim. o yüzden e, ben bir önceki filmi Jini de e, hiç beğenmemiştim Şarkı söyleyen kadınlar da maalesef çıtayı yükseltmiyor. O yüzden Reha Erdem filmografisinin iyi örneklerinden biri olduğunu söyleyemeyeceğim. Tabii yine de bir Reha Erdem filmi ama gösterimden çıkan genel reaksiyon Erdem filmografisinde dediğin gibi biraz daha beğenilmeyen filmlerden biri olduğu yönündeydi. Şarkı söyleyen kadınlar. Bu arada müziklerin de Arvo Pert'ten olduğunu Belirtelim. Daha önce beş vakitte de Arvapert müziklerini kullanmıştı Reha Erdem. Yine öyle bir tercihte bulunmuş. Müziklerle ilgili genelde bir sıkıntım yok. Mesela Jenin de beğendiğim tek tarafı müzikleriydi. Başka da bir şeyini pek beğenmemiştim aslında. <gülüyor> <gülüyor> aslında şarkı söyleyen kadınlar dediğim gibi. Ama hani Reha Erdem filmografisini de her zaman bir sonraki filminde ne yapacağını merak ettiğimiz... Yönetmenlerden ee, ama e, şarkı söyleyen kadınlar bence olmamış. Ee, kafasındaki şeyi de başarılı bir biçimde gerçekleştirebildiğini düşünmüyorum maalesef. Ee, Recep Evedi'ye geçelim o zaman. <gülüyor> o zaman. O zaman. Dört. Devam ediyor. Niye etmesin? Bu iyi para basma makinesi. Evet. Yani. Niye etmesini tekrar o zaman soruyoruz. Bu sefer gerçi e, yapıma biraz daha fazla para dökülmüş gibi görünüyor. Çünkü Maldivler'de çekim falan yapılmış. E, Recep İvedi'yi herhalde tanıtmaya gerek yok. E, Türkiye'nin kültürel fenomeni ilk üç film sonucunda hatta ondan evvel videolarıyla e, televizyondaki tiplemeyle başlamıştı. Bu sefer e, İstanbul'dan başlıyor macera ama Survivor vari bir yarışma için Maldivler'de buluyor Recep kendini. Bu e, Yani daha da ne söyleyebiliriz çok bilmiyorum. Yine e, Togan Gökbakar e, yönetmiş. Kendisi Şahan Gökbakar'ın kardeşidir. E, Şahan Gökbakar yine Recep İvedi'yi canlandırıyor. Gökbakar franchise. Evet e, onlara İrfan Kangı, Barış Gül ve Cem Korkmaz e, ve Çağlar Salman eşlik ediyorlar. Ama yani herkes zaten Şahan Gökbakar'ı ve Recep'i görmeye gidiyor bu filmleri. Aslında çok zekice hani bir para basma makinesi bir diğer para basma makinesiyle karşılaşırsa ne olur? Yani Acun World ile e, Gökbakar World bir araya geldiğinde. <gülüyor> evet Survivor. Evet şeyine. Survivor sonuçta e, Acun'un canının e, Türkiye'de haklarına e, sahip olduğu ve yaptığı bir televizyon programı. E, bu e, filmin dördüncüsünü yapmak için de e, verdiği değişik röportajlarda hani Şahin Gökbakar da anlatıyor. İşte Acun'a gittik oturduk. Nasıl yapalım dedik falan diye. Dolayısıyla zannediyorum hani bütçeler arttıkça hani ilk filmler şeydi Antalya'da bir otele gidelim çekelim de. Hani bütçe açıp Maldivler'de bir adaya gidelim çekelim'e geldi. Arada de <gülüyor> yapmış oluruz demiş olabilirler yani diye hissediyorum. işte tatillerin hissediyorum. boyutları büyüyor bence. Evet. Ee, şeyler hani bütçelerin büyümesinden kastettiğim o. Recep İvedik 4'te Recep Üvedik Survivor'da Maldivler'de bir adada. Evet, bu üç film dışında if devam ediyor. Değineceğiz tabii ife ve bir takım başka gösterimler var. Onlara geçmeden onlarla ilgili bir parça çalalım. Encardia grubunu dinleyeceğiz, zira onlar hakkında bir belgesel görme şansımız var. Yarın Encardia'dan Santo Paulo'yu dinliyoruz şimdi. anno nostro cora fai se tu open kai se tu open kai che sin d'nguera odio farco voglio pareto io pareto io secano nostro cora fai io secano nostro cora fai io secano nostro cora fai se jag kan inte sluta Ska vi upp och Sağoluyu dinledik. Enkardia'dan Enkardia ile ilgili de bir belgesel izleme şansımız var yarın. Evet Saturday 9 belgesel buluşmaları 5. yılında tekrar başlıyor depoda. Tütün deposunda, e, Tophane'de hatta radyomuzun hemen yanında. E, yarın akşam saat 19'da 22 Şubat Cumartesi akşamı. Enkardia Dans Eden Taş filmi gösterilecek. E, Agelos Kavotsos'un yönettiği bu film. Güney İtalya'nın müzik geleneğinden beslenen bir e, Yunan müzik grubunun öyküsünü anlatıyor. Ve bu çaldığımız şarkı da onların bir parçasıydı. Filmle beraber bir de söyleşi gerçekleşecek. E, Etnomüzikolog Burcu Yıldız Yunanistan'dan Güney İtalya'ya müzikal bir dilim peşinde adlı bir söyleşi gerçekleştirecek. 9 kapsamında yarın akşam saat 7'de. Evet bu arada bu akşam her zaman olduğu gibi Levent Kültür Merkezi'ndeki Yeni Sinema Hareketi'nin her cuma yeni sinema programı kapsamında Mahmut Fazıl Coşkun'un son filmi Yozgat Blues'un gösterileceğini hatırlatalım. Tekrar saat 19'da gösterime yönetmenin yanı sıra filmin başrol oyuncularından Ercan Kesal da katılacak sonrasında söyleşi için izleyicilerle. Evet onun dışında e, Pera'da yeni programlar başlıyor. Mart boyunca üç farklı program gerçekleşecek. E, bu yaklaşanlar arasında Catherine Bray'a filmleri ve İsveç çağdaş filmleri de var ama en yakın tarihli olanlar ön, pardon önümüzdeki hafta başlayacak olan Amerikan Bağımsız Belgeselleri. Evet hakiki batı yakası hikayeleri. Bağımsız Amerikan Belgeselleri e, programı hem ödüllü hem de yeni Amerikan belgesellerini bir araya getiriyor. Bağımsız belgesel yapımcılarının gözünden hem Amerikan toplumunun ve kültürünün e, bir görüntüsünü ortaya koymaya çalışıyor. Hem de Türkiye'li izleyicileri e, çok da sık aslında e, izleme şansı bulamadığı filmlerle buluşturuyor. E, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun işbirliğiyle gerçekleştirilen bir program bu. E, ve hani pek çok e, farklı Konularda belgeseller var. İnsan hakları, göç, evlat edinme, çevre ve basın özgürlüğü gibi konular. E, işit, filmlerin e, adlarını sayacağım. İşitme Engellilerin sahnesi, Rasim'de Pazartesi'lerim, Bizim Oranın Dışında, Brooklyn Kalesi, Yaşamaya Değer Hayatlar, Innocente ve Side by Side filmleri bu program çerçevesinde gösterilecek belgeseller. Evet bir de Mart'ta e, Alman kültürün düzenlediği gösterimler var. Dönem dönem e, çağdaş Alman sinemasının ilginç örneklerini getiriyor Göte Alman Kültür Merkezi ve önümüzdeki ayda e, yeni birkaç film gösterilecek. Evet, e, Mart ayında e, 6 Mart'tan itibaren başlıyor. Öncelikle Ulrike Oettinger'in Karlar Altında filmi gösterilecek. E, ondan sonra ise Christian Şubohov'un iki filmi var. Aslında bunlardan biri film. 2012 senesinde bizde İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti. Kabuktaki çatlaklar. Festivalle kaçırmış olanlar şimdi göte de görebilecekler. Bir de aynı yönetmenin televizyon için yapmış olduğu bir projeyi izleme şansına kavuşacağız. O da 2012 senesinde iki bölüm halinde Ee, Alman televizyonu için çekilmişti kule ee, o da Doğu Almanya'nın son yılları üzerine yapılmış etkileyici bir yapım ee, birinci ve ikinci bölümleri e, gösterecek 20 ve 27 Mart'tan birazcık e, Doğu Almanya'nın son yıllarında bir ailenin hikayesini anlatıyor ve e, duvarın yıkılmasının bu aile üzerindeki etkilerini ele alıyor 2012'nin en çok beğenilen yapımlarından biri olmuştu. Almanlar demişken aslında e, İtalyan filmleri de gelecek Mart ayı boyunca. E, kültür merkezleri sağ olsunlar. Bu sayede epey bir e, çağdaş sinemayı takip etme şansı oluyor festivaller dışında da. İtalyan kültür merkezinde de e, Mart ayı boyunca 6 Mart'ta Şafağan Keşfi, 11 Mart'ta Özel Bir Gün, 18 Mart'ta İdeal Şehir. 25 Mart'ta da Beni Tekrar Göreceksiniz adlı filmler gösterilecek vakitler geldikçe biz tekrar hatırlatırız bu filmleri. Evet, e, bol miktarda film gösterimleri var. Yani çok şükür vizyona da mahkum değiliz. Hani onun da altın çizmemiz gerekiyor. İsteyenler için, sinefiller için çok fazla alternatif gösterim var. Ama tabii bu arada If Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nin de artık son hafta sonuna e, giriyoruz. Ee, oldukça yoğun geçtiğini e, takip ediyoruz. Gösterimlerin oldukça ilgisi var seyircilerin e, ve e, bu hafta sonu da zannediyorum e, hem partiler e, var. E, bu akşam e, İf Gökkuşağı Partisi gerçekleştirecek Dohul'da saat 22'den itibaren e, ve de e, partiye gitmek istemeyenler için de Tabii ki e, enteresan gösterimler var. Bu cumartesi akşamı mesela nefamanyak e, 1 ve 2 üst üste gösterilecek. Bu gece yarısı da nefamanyak ekstra gösterimler kondu. Ancak e, yine de yer bulmak bir hayli zor oluyor. E, bu arada bu akşam... Son defa, son defa değil pardon çünkü karşı tarafta da oynayacak pazar günü. Bu akşam tekrar uzun boylu adam mutlu mu? Noam Chomsky ile canlandırma bir sohbet gösterecek. Saat 7'de, Fitaş 1'de ve pazar günü saat 13'de, Sine Maksimum Budak'ta. Evet İstanbul'dan Michel Gondry geçti ve biraz da bu filmden ve Gondry'den bahsedeceğiz. Ama oraya geçmeden önce filmden bir parça dinleyeceğiz. Mia Doitod'dan, I Gave You My home Jag dinledik. I gave you my home. Ee, uzun boylu Adam Motlumumum is the man who is så happy. Jag har en film som jag canlandırma bir med Michal González, som har gjort med mig. Jag har gjort med mig att göra med mig att göra med mig att göra med mig att göra med mig Evet uzun boylu adam mutlu Demin söylediğimiz gibi bu akşam FİTAŞ 1'de saat 7'de, pazar günü ise saat 13'de Sinemaksim'i Budak'ta oynayacak. Ee, umarız yer bulunabilir kapıdan muhtemelen. Ee, Gondry bu filmin gösterimine katılmak için ve e, bir basın toplantısı için geçen hafta da İstanbul'daydı. Pazartesi akşamı bir söyleşi yaptı. Ardından e, filmin gösterimine katıldı. Salı sabahı da bir basın toplantısı düzenlendi. Fransız Kültür Merkezi'nde. E, oldukça keyifli geçti. E, Fransız Kültür'deki e, Fani Hanım zaten e, oldukça iyi sorular sorarak e, geliştirdi e, toplantıyı. E, bize ilginç gelen bir tarafı genelde Fransızların çok da İngilizce konuşmayı sevmemelerine rağmen ve Gondry'nin bayağı da ağır bir aksanı olması ve e, her zaman muhtemelen kendisinin Fransızca da olduğu kadar iyi ifade etmemesine rağmen inatla hep İngilizce konuşmaya devam etmesi oldu ve Finde de hani onun e, etkisi görülüyor. E, böyle bir İngilizceyle hele Chomsky gibi işi dil olan Bir insanla e, söyleşi yaparken böyle bir araya anlaşabilme anlaşamama e, mevzularının girmesi. Ama filmde onu çok güzel kullanmış zaten hani animasyonlarını da yaparak e, işte mesela bir, bir noktada Chomsky yıl diyor o yıl anlıyor yani hasat diyor. Yani yılan balığı mı gibi hani aralarında bu kadar hani farklı ve bütün bunları çizerek aynı zamanda o o dilin farklılığı, seslerin birbirine benzerliğinin, o farklı anlamların uçuşması e, üzerinden de hani çok hoşta bir görsel dünya yaratıyor bir taraftan. Şöyle bir şey de anlattılar, ee, işte Frans Kültür'deki görevli sormuş pazartesi günü filmi görmek istiyor musunuz diye ve genelde festivallerde yönetmenler hayır derler. Önce bir işte film düzgün akıyor mu ona bakarlar, belki biraz seyirci reaksiyonuna bakarlar, sonra da çıkarlar salondan. Evet tekrar seyredeceğim, biraz belki daha anlarım. ...diye cevap vermiş Gonca... ...çünkü şey diyor yani hala... ...ben bunu kendim anlayayım diye yaptım... ...bütün bu çizimleri, açıklamaları... ...hala da tam anlamadım... ...yani seyirciyi de çok düşünmedim... ...ben anlayabilirsem herhalde izleyenler de anlar diye... E, ...hareket ettim... ...diye cevap verdi... E, ...onun dışında yani... ...bu film spesifiğinde biraz sorular geldi... E, ...daha genel olarak da... E, ...kariyeri hakkında... ...çeşitli sorular soruldu... ...e... Benim sorduğum işte Hollywood'da çalışma ve diğer e, çalışmalar hakkında... E, ...çünkü bir tane Hollywood filmi Çok farklı modlarda filmler çekti. Yani, tamamen böyle bağımsız, kendi başına çizip yaptığı film de var. E, gayet büyük bütçeli, süper kahraman filmi de var. The Green Hornet. Yeşil... E, yeşil arı değil, yeşil... E, evet. Yaban arısı. Yaban arısı. Ee, ...ve tabii orada... ...büyük bir bütçesi var. Hani nasıl... ...karşılaştırıyor bu farklı çalışma modlarını... ...ve hani Hollywood'da herhangi bir... ...özgürlüğe sahip olabildi mi tekrar... ...ister mi gibi bir soru sordum. Ee, zaten... ...süper kahramanlardan hiçbir zaman hoşlanmadığını... ...çok faşist bir fikir olduğunu... ...ama hani o film sayesinde bugün hala... ...onun parasını yiyor olduğunu... <gülüyor> <gülüyor> ...söyledi. Ee, hani bir daha süper kahraman... ...filmi hiçbir şekilde çekmek istemediğini... ...ama hani kendi istediği gibi... ...bir şey çekebileceği, bağımsız olabileceği... ...bir film için öyle bir bütçe verilirse muhtemelen, e, ...muhtemelen değil, memnuniyetle... ...çalışacağını, ama bunun da muhtemelen... ...olmayacağını belirtti. Çok tabii şaşırtıcı... ...bir cevap olmadı. Ee, şu hoştu... E, bir... Büyük stüdyo filminde çalışırken çok seyahat edersiniz, çok insanla tanışırsınız ve bir sürü aptal soruya cevap vermek zorunda kalırsınız dedi. Ama daha küçük bütçeli, bağımsız bir şeyde çalışırken yine çok seyahat edersiniz. Biraz daha az insanla çalışırsınız ama akıllıca sorular gelir o zaman dedi ki. Hani belli o, öyle bir şeyle çalışmayı tercih ediyor stüdyo e, sisteminin dev çarkları arası e, yerine. E, evet yani çok uzun bir e, basın... Toplantısı olmadı ama e, rahat böyle keyifli bir konuşma tarzı olan ve uzun da anlatan hikayesini işte nasıl çekti, Noam Chomsky ile e, nasıl buluştu. Zaten filmde de anlatıyor hani onunla görüşmek isteyen herkesle görüşüyor Noam Chomsky diye e, başlıyor. E, onlardan bahsetti. E, evet böyle bir... Gondri'yi görmüş olduk. Evet Gondri İstanbul'dan geçti. Birazcık da filminden bahsedecek olursak. E, filmi hakikaten böyle birazcık da pet projekt olarak da tanımlayabileceğimiz. Kendisi için yaptığı bir proje. E, zannediyorum Chomsky ile tanışması da. ...hayatın hani son dönemlerine denk gelmiş ki kendi de içerisinde bundan bahsediyor. E, Chomsky ile tesadüfen e, iki videosunu izleyerek tanışıyor kitaplarını okumaktan ziyade. Manufacturing Consent bunlardan biri. E, Rıza'nın e, imalatı, üretilmesi e, ve de bir tane daha ondan bahsediyor. Bir başka videosundan daha bahsediyor. E, Chomsky'nin bu tarz yapmış olduğum... ...bir takım işbirlikleri var öncesinde... ...yani kitaplarının ana fikirlerini... ...bir video üzerinden aktardığı... ...farklı ya da bu tarz söyleşi... ...bir videoları, tane Foucault'la söyleşisi Foucault var... ...youtube'da da bulunabilen... ...ya yani aslında Chomsky çok... ...kendini ve fikirlerini aktarmayı... ...iletmeyi seven, mümkün oldu... ...çok insana ulaşmayı seven, daha organik... ...entelektüel bir tarafı da olan bir insan... Yani ...tabii ki çok ciddi bir akademik... ...şeyi var... Hem formasyonlu hem de e, durduğu yer var ama onun dışında hani kitlelerle de iletişime geçme konusunda özellikle çabası olan biri. Ama, Kamu entelektüeli ne dediğimiz. Aynen ama e, Gondren'in e, çıkış noktasıyla hani bu filmin ortaya e, koyduğu şey birazcık daha farklı bir yerde duruyor. Bugüne kadar yapılan işlerden. E, çünkü Gondren'i onu bir yerde keşfediyor e, ve farklı... Ee, birazcık hani popüler kaynaklara baktığımızda günümüzün yaşayan en önemli düşünürlerinden biri olarak geçiyor Chomsky ve böyle bir insan var diyor artık yaşı da malum ilerlemiş durumda daha ne kadar bizimle birlikte olacağı belli değil filmin belli noktalarında Gonca kendisi de bizzat e, bu kaygısını belirtiyor yani şu anda annem hastanede ama ben İnanın ondan ziyade Noam'ın sağlığı konusunda endişeleniyorum ve hani bu çok fena bir şey ama hakikaten böyle yani hani o ona bir şey olmadan o ölmeden bu filmi bitirmek ve ona göstermek istiyorum diyor. Yani o yüzden çünkü tam dönemde Günlerin Köpüğü üzerinde çalışıyor bir taraftan ee, ama Günlerin Köpüğü'nden ziyade hani bir an önce bu filmi bitirip Noam'a göstermek istiyorum. Yani o ölmeden görsün onayını versin gibi bir arzusu var. Yani çok kişisel bir boyutu var bu filmin bir taraftan Ve Chomsky'yi keşfettikten sonra Chomsky'nin söyledikleri ya da onun yazdıkları üzerinden başkalarını okumaya başladığını ifade ediyor. Mesela Descartes'ı sizden sonra okudum diyor. Yani Descartes'in kim olduğunu biliyorum ama diyor. Yani farklı ne bir gözle. Evet. Yani ne dediğinin üzerine düşünmemişim ya da farkında değilim. Chomsky bir takım sorular yöneltiyor film boyunca. Chomsky'nin verdiği cevapları da kendi o animasyon dünyasını yaratıyor bir taraftan. Dolayısıyla hani bugüne kadar izlediğimiz Chomsky videoları ya da filmlerinden farklı olarak e, Gondry'nin animasyon dünyası eşlik ediyor. Görsel olarak böyle bir angajmanı var filmin. Chomsky her zaman anlattıklarını anlatıyor aslında. Hani çok net olarak e, bir taraftan hani o açıdan e, Chomsky bilenler yeni bir şey duymayacaklar burada ama şöyle yeni bir şey var. Yeni bir boyut getiriyor. Gondry. kişisel şeyler soruyor. Özel hayatına giriyor. Çocukluğunu nasıl büyüdüğünü, nasıl bir ortamda büyüdüğünü. Gerçi çocukluğu şeyde de bir miktar var. E, manufacturing Consent'te bende tekrar bakma şansı buldum geçen hafta. Bazı şeyler özellikle eğitim e, konusunda birebir aynı şeyleri. Dediğin gibi hani Chomsky'nin ...işlerini ya da manufacturing consent'i bilenlere yabancı gelmeyecek. Ama burada tabii daha aile şeylerine de giriyor. E, zaten hani o bilinen şeylerin dışına çıkmaya çalışıyor Gonca'yı da. Hani filmin değişik noktalarında aynı temalara ve meselelere, sorulara dönüyor. Hani çok akademik bir takım konular daha teorik tartışmalar içerisinde e, yuvarlanıyorlar, yuvarlanıyorlar. Hani Gonca kendi de itiraf ediyor. Buraları anlamadım, hiç anlattı ama anlamadım, anlamıyorum falan diye. İşte o yüzden diye. tekrar tekrar seyrediyor. <gülüyor> seyrediyor. E, ama e, ondan sonra diyor ki peki yani mesela siz çocuklarınızı nasıl yetiştirdiniz? Hani bütün bu bildiklerini hani bu teoriler hakkındaki onlar sizin çocuklarınızı yetiştirme biçiminizi nasıl etkiledi? Ya da eşiyle olan ilişkisini E, giriyor. Eşini kısa bir süre önce kaybetti çünkü Chomsky. E, bir taraftan kendi özel hayatı, kendi aile hayatı, çocuklarıyla olan ilişkileri çok daha kişisel bir seviyeye ama rahatsız edici bir, sevi rahatsız edici bir şey, his de yaratmadan giriyor. Belli ki o noktaya kadar zaten aralarında karşılıklı bir saygıya dayalı e, da yakın bir ilişkide oluşmuş durumda. E, dolayısıyla e, bence Chomsky ile başka şekilde e, ...ya da herhangi bir görsel bir videoda o güne kadar karşılaşmadığımız bir samimiyet e, de yakalamış durumda. Gonjin filmi hoş bir seyirliktim. Ama yani bence e, Chomsky ile ve bir şekilde Gonjin işiyle ilgilenenlerin ilgisini çekecek bir şey. E, onu da evet. altını çizmem gerekiyor. Yani e, festivalin hani üzerine en çok konuşulan filmlerinden biri ama... E, Choms, meraklısına. Meraklısına evet. olduğunda altını çizelim. Bu arada Gondry'e sorulan bir soru da yaratım süreciyle ilgiliydi. Böyle özel bir yeri var mı gidip çizdiği bunları yarattığı diye. Ve aslında çok da seyahat ettiği için bunu şey olarak yanında gezdirdiğini söyledi. Böyle bir lightbox ışık kutusu fotoğraf çekebildiği çizip filmin başında da gördüğümüz böyle bir sürekli çizip bir kare alıp bir sonrakini çizme sürecini onu yanında taşıyabildiği bir kutuyla dünyanın her yerinde bunu üretebilmeye devam ettiğini belirtti. Bir de bu filme özellikle Chomsky ile olan görüşmelerini çok eski bir kamera ile çektiğini e, de altını çizmiş evet. olalım. E, sürekli o kameranın sesini ve tıkırtısını duymak da filme başka türlü bir e, his de katıyor. Evet bir yandan o film materyalinin tekrar kullanılıyor olması ama bir yandan da aslında hepsinin bir animasyon olarak da üstüne eklenmiş olması e, sinema üzerine de bizi tekrar düşündüren bir iş çıkarmış ortaya. Orada başında zaten Chomsky'nin sinema konusundaki e, çekincesini ekarte etmek için hani böyle bir yöntem seçtiğinde altını çiziyor. Hani orada da bir entelektüel diyalogdan ortaya çıkmış e, bir film estetik e, tekniği de söz konusu. Evet Gondry burada bırakalım. If dediğimiz gibi bu hafta sonu sona eriyor. If'te gösterilen filmlerden bir diğeri de bir belgeseldi ee, ve pazar pardon yarın cumartesi tekrar gösterilecek Pussy Riot bir punk duası yarın saat 15.30'da Cinemaximum Budak'ta gösterilecek. Ee, biz hem onun e şerefine hem de e, son olaylar e, üzerine. Evet, ee, geçtiğimiz hafta içerisinde Ukrayna'dan oldukça kaygılandırıcı. Yani Ukrayna ve Kiev'i tabii ki çok yakından takip ediyoruz e, medyadan ama e, Pussy Riot'ın serbest bırakılan üyeleri geçtiğimiz hafta içerisinde e, bir şey e, video çekmek istediler. E, ve o dönemde de e, e, Soçi'ye gitmişlerdi. E, orada Kozaklı e, polislerin e, saldırısına uğradılar. Bu da e, kameraya alındı. Bu da medyaya yansıdı. O yüzden e, hem burada belgesellerde gösteriliyor, hem de e, bu sirayetin başına gelenleri de tekrar hatırlamak adına şimdi onlardan punk prayer dinleyeceğiz. <gülüyor> Kloner, blidrar, såvande, någivna. Det sprider, det sprider sig merka då! Klocka, klocka, klocka, klocka i sidan, vi går på ett stödjande transportkonvoj. Då måste det Что у тебя идет про болезни? Иди на урок, принеси материнец. Болеро Гудя не верит в Путина лучшего бога, туда верил. Мой отец был не заменить беденка. Pussy Riot'den dinledik. Punk Prayer bu hafta sonu sona erecek olan if kapsamında yarın son defa gösterilecek Pussy Riot bir punk duası saat 15.30'da sinemaksimum budakta. Geçtiğimiz haftanın önemli sinema haberlerin, haberleriyle devam edelim. Sira epey de önemli şeyler oldu. Ee, Berlin Film Festivali sona erdi mesela. Ee, ödülleri verildi, baftalar verildi ee, Ellen Page e, dolaptan çıktı diyelim ee, Berlin'de bu sene Asya filmlerinin damgasını vurdu en iyi film ve en iyi erkek oyuncu e, ödülü bir Çin filmine gitti Siyah Kömür, Ince Buz ee, Liao Fan başrol oyuncusu aynı zamanda en iyi sinematografiyi de bir e, Çin filmi aldı Tuina, Kör Masaj Ee, ...bir e, gümüş e, ayı. Ee, en iyi kadın oyuncu e, ödülü ise bir Japon oyuncuya gitti, bir Japon filmine gitti. Fakat diğer ödüllerde e, yönetmen ve jüri ödülü... E, ...Richard Linklater'ın Boyhood'una ve Wes Anderson'ın The Grand Budapest Hotel'ne verildi. Ki Linklater'ın Boyhood'u ifinde kapanış filmi olacak pazar gecesi. Evet, bu sene Almanlar bayağı ümitliydiler Bernale'den ama elleri boş döndüler maalesef. Evet, sonra gerçi Bernale'nin iyileri ilgi çekenleri arasında mesela Jack e, çıktı Alman filmi ama ödülsüz geldi. Evet. E, bu arada Türk filmleri ödül almadı fakat şunu da söyleyelim. Teddy ödülünü alan e, Bruce Bruce'la Bruce'un e, filminin görüntü yönetmeni e, İsmail Necmi'ydi. Ee, birkaç sene önce e, Bunu Gerçekten Yapmalı Mıyım filminin yönetmeni olarak e, adını duyurmuştu. E, La filminde de görüntü yönetmenliği görevini üstlenmişti. Evet bu arada geçtiğimiz hafta sonu baftalar da verildim. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin ödülleri. Oscar'ların Atlantik'in bu tarafındaki versiyonları olarak da kabul ediliyor. Ve en iyi film ödülüm. 12 Years a Slave 12 yıllık esarete gittim ama 15 e, years a slave'e bir tek onu verdiler. Bir de erkek oyuncuyu aldı. Bir de erkek oyuncuyu aldı. Doğru hakkını yemeyelim. Chiwetel Ejiofor. E, aslında evet o benim de çok sevindiğim bir ödül oldu. Ama hani birazcık şey gibi de demiş oldular. Yani filminizi bütün olarak seviyoruz. O teker teker ayrı ayrı şeyleri değil. Hani bir bütün olarak. Ki onu Altın Küreler de demişti. Hiçbir başka adaylığını Aynen. vermeyip en sonunda gecenin sonunda en iyi film e, ödülüyle, ödülüyle yollamışlardı. Daha çok Gravity yer çekimine gitti ödüller ağırlıklı olarak. Ki adaylıklar açıklandığından beri çok tartışılan şeylerden biriydi de hani Gravity ne kadar bir İngiliz filmi evet. diye. Yani en iyi film sonuçta İngiliz veya Amerikan olabiliyor ama Gravity bir en iyi İngiliz filmi ödülünü aldı. Onun da nedeni yapımcılardan birinin. İngiliz olması filmin teknik işlerini ki yani film zaten çok teknik bir film e, tamamen stüdyoda çekilip işte post prodüksiyonda oluşturulan bir film o yüzden de post prodüksiyonun İngiltere'de yapılmış olması E, filmi ...bir İngiliz filmi olarak değerlendirilmesine yol açıyor... ...ama oyuncuları Amerikalı, yönetmeni Meksikalı... ...işte uzayda geçiyor ve Amerikalı e, astronotların öyküsünü anlatıyor... ...o yüzden epey de bir eleştiri aldı bu durum. Bu arada Twelve Years a Slave'de e, İngiliz e, filmi sayılmamıştı... ...te kategori çerçevesinde. Evet, yönetmeninin ve oyuncularının hepsinin Çoğunun, neredeyse evet, ilgili olması. olmasına rağmen... Ee, bu iyi oldu tabii hani şey örneği eskiyordu çünkü İskender ve e, uzun süren bir nişanlılık filmlerinin e, Fransız hangisinin Fransız olduğu tartışması beklenip tam tersi çünkü burada da artık İngiliz versiyonuyla devam edebiliriz. Ee, en iyi kadın oyuncuda Oscar'a doğru emin adımlarla Kate Blanchett yürümeye devam ediyor. Yani verilen rakipsiz, her ödülü evet. aldı e, Mavi Yaseminle. Yardımcı erkek oyuncu, oyuncu da Berkad Abdi oldukça ilginç oldu. Captain Phillips'teki rolüyle Somalili oyun, uh -huh. Somalili korsanı canlandırıyordu. Hiç tanınmayan bir oyuncu. Yardımcı kadın oyuncu da Jennifer Lawrence düzenbaz filmindeki rolüyle aldı ki Altın Küreler'de de bu ödülü kazanmıştı. Oscarlarda da çok adaylığı yani çok büyük bir ihtimalle alacak gibi gözüküyor da. Evet yabancı e, filmlerde de e, La Grande Belletza şu anda sinemalarımızda gösteriliyor olan yine Oscar'larda aday olan e, İtalyan filmi e, ödülü aldı bu haftalarda ve en iyi belgeselde geçen sene ifte hem gösterilen hem burada yönetmenini konuk ettiğimiz hem de e, SIAD ödülünü kazanan The Act of Killing. Senaryolarda da en iyi özgün senaryo American Hustle aldı. David O. Russell ve Eric Singer birlikte. En iyi uyarlama senaryo ise Steve Coogan'a gittim. Steve Coogan ve Jeff Popp birlikte aldılar. Filomena filmiyle. Filomena bu senenin gözden kaçan filmlerinden biri olma ihtimaline karşı... ...ben Sinefil dinleyicilerinden şimdiden uyarmak istiyorum. Oscarlarda da maalesef yeterince akademi üyesini izlememiş olma ihtimalinden dolayı... ...belki de e, hani... O kadar kuvvetli bir aday olarak ön plana çıkmamasından da çekiniyorum ama Flamane gerçekten çok hoş bir film. E, hikayesi de e, çok enteresan. E, başrollerinde Steve Coogan'la Jodie yer alıyorlar. E, Steve Coogan'ı biz daha ziyade komedi e, performansları ve Alan Partridge, ve Partridge <gülüyor> karakteriyle biliyoruz ama burada gerçekten de çok iyi bir iş ortaya koymuşlar. Filomena bu seneden aklınızda kalan filmlerden biri olsun. İnşallah biz de, de vizyona girer. İstanbul Film Festivali'nde açılış filmi olarak duyuruldu. En azından orada görme fırsatımız olacak. The Great Gatsby de bu sene kaynayan filmlerden biri oldu. Yani kaynayan derken biraz da zaten yazık olan filmlerden çok potansiyeli varken onu dolduramayan filmlerden biri oldu. Birkaç noktası iyiydi, müzikleri iyiydi, yapım tasarımı İyiydi zaten kostüm ve e, tasarım ödüllerini hı hı. aldı bu haftalarda da. Evet şimdi Oscar'lara zaten az kaldı. Evet 2 Mart gecesi Oscar'lar verilecek. E, o hafta bol bol konuşuruz, törenini değerlendiririz. Programımızın da sonuna geldik. Evet Teknik Masa'da Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Figen Karadağ'da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.